Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Bahtı Güzel Ailesi Yazan Eşref Karadağ, Feraye Şahin, Dramaturg Selma Fındıklı, Yöneten Özlem Ersönmez, Yapımcı Engin Demiray, Efektör Hamit Çelik, Oynayan sanatçılar Hayati Mehmet Ege, Lütfiye Vacide Öksüzcü, Memur Edip Tümerkan, Avukat Haydar Gültepe, Doktor Cahit Çağran Bankacı Gaye Filiz Çele, Kapıcı Cem Balcı, Buyurun Hayati Bey. Buyurun. Buyurun lütfen. Evet. Tahlil sonuçlarınız geldi. Netice nasıl? Hayati Bey... Susmanıza gerek yok açık söyleyin. Tahmin ettiğiniz gibi değil mi? Kötü bir hastalık. Açıkçası sonuçlar pek parlak değil. Ancak bazı tedavi yöntemleri var. Tabii Uzun ki... lafın kısası. Bakın Hayati Bey. Evet hastalığınız oldukça ciddi ağır bir hastalık. Zaten siz de bunun farkındasınız. Ancak bu hastalığı yenmenin ilk koşulu Doktor. Ne kadar vaktim var? Dediğim gibi hastalığı yenmenin ilk koşulu iyileşeceğinize inanmaktır. O yüzden kesin olmayan bir varsayım üzerine konuşmayalım lütfen. <gülüyor> Hayati Bey. Hayati Bey iyi misiniz? Kesin olmayan varsayım. <gülüyor> Hayati Bey. <gülüyor> İlahi doktor bey. <gülüyor> ya, yahu bu dünyada fani olmayan bir tanıdığınız var mı? <gülüyor> Anlayamadım. Bu dünyada varsayım olmayan tek şey ölümdür. ya. <gülüyor> Çarşambanın gelişi perşembeden bellidir derler. Doğduğumuz gün öleceğimiz kesindir. Hayat bu işte. Doğum ve ölüm. Yanılıyorsunuz Hayati bey. Hayat o ikisi arasında geçen zamandır. Haklısınız. Herkes doğar ve ölür. Ancak arada geçen zamanı doğmaya ve uğrunda ölmeye değer kılacak bir şeylerle doldurmak gerekir. Ya öyle bir şey yoksa doktor. Hepsi süslü birkaç sözden birkaç ufak hikayeden ibarese Ya değerli kılmak için artık çok geçse. Size hayatınızı nasıl yaşayacağınızı söyleyemem. Ama nasıl yaşamayacağınız konusunda bazı tavsiyelerde bulunabilirim. Öncelikle kendinize değer verin. Siz yoksanız bu dünya mutlaka bir şeyden mahrum kalacaktır. Bunu unutmayın lütfen. Ha, öyle mi? <gülüyor> Bak sen demek dünyanın eksikliğimi hissedeceği kadar değerliyim ha? Öyle. Her insan değerlidir. <gülüyor> Sana bir şey söyleyeyim doktor. Ben ne bu dünya ne de bir başka dünya için değerliyim. Kendi anam babam için bile değerli değilmişim. Henüz üç günlük bir bebekken cami avlusuna bırakılmışım. Şu adım var ya şu adım. Hayati Bahtı Güzel. Beni bulan polisler vermiş bana bu adı. Mutlu olsun demişler. Hayatı Bahtı Güzel olsun demişler. Bakın ben... Ben ben kimim doktor? Ha? Elim yüzüm kime benzer? Kaşları bu babamdan burnumu anamdan mı almışım? Şimdi söyle bana. Kim için değerliyim ben ha? ...dünyadan göçüp gidersem ne değişecek? Kimin kimsem yok benim. Ölsem kimse fark etmez bile. Belki kokudan rahatsız olan komşulardan biri kapıcıya söyler. Hayati Bey bakın. Neyse benim... neyse, neyse neyse. Sizin de canınızı sıkmayayım. Uzun lafın kısası. Tedavi falan düşünmüyorum açıkçası. Ben de bitsin istiyorum. Ne sürünüyorsun paçamı? Bak hiç haz etmem kedilerden bilesin. Ya, kime diyorum ben? Ha, öyle boynunu bükerek acındıramazsın kendini bana. Bana acıdılar mı? Hayır. Ama bak ne oldu? Yetmiş yıllık çile yakında bitecek. Ne baktın öyle? Ha? Yetmiş yaşındayım ben. Öksürük krizi tutması da ne tutsun? Sen genç gibi duruyorsun. Kaç yaşındasın bakalım kedi efendi. Bilmiyorsun değil mi? Olsun. En azından anneni kardeşini biliyorsun. Hayvanlar insanlar gibi değil kedi efendi. Yavruları oldu mu büyütmeden bırakmazlar. Hayvan işgüdüsüyle sahip çıkarlar yavrusuna küçük kedi bile koskocaman köpeğe kafa tutar. Yavrusu söz konusu olunca öyle bırakıp da gitmez. Annesi tarafından cami avlusuna bırakılmış kedi yavrusu duydun mu? Heh? Yahut köpek yavrusu. Duymazsın tabii. Hayvan, hayvan aklıyla bırakmaz yavrusunu. Misal, ben senin kadar bile değildim. Anam kim, babam kim, bir kardeşim var mı hiç bilmiyorum. Hayatta desen, elimden tutan hiç olmadı. Olmadı kedi efendi, olmadı olmadı olmuyor. ama amma sen de ha, şurada iki laf ettirmedin. Nese, işte böyleyken böyle kedi efendi, hadi hadi bana müsaade. Gözlerim de görmüyor. Hangisiydi bu dış kapının anahtarı ya? İyi günler olsun Hayati Bey. Sana da. Yönetici dedi ki Hayati Bey, bu sefer apartman toplantısına katılmanız şartmış. Niye? Densiz toplanamıyorlar mı? Vallahi beyim. Bak, bana öyle dedi, ben de söylüyorum işte. Elçiye zeval olmaz demişler. İyi, iyi işte söyledim. Hayati Bey Hayati Bey gene ne var? Ya şu su faturaları geldi de dediğiniz gibi kapının altından verdim ben de. E, i̇yi ya madem attın ne söylüyorsun? Şimdi eve gidince görürüm. Yav amma huysuz adam ha. Tevekkeli yalnız kalmamış. Geçimsizin suratsızın tek. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. <gülüyor> İş güzel işte gene homur homur. Lafı gebeliğe gebeliğe gitti. Bak, bak, bak, bak. Bir de apartmanın kapısını açık bıraktı. Yağlamadılar gitti şu kapıyı. Beni mi takip ettin kedi efendi? Ya ya ya ya hiç kusura bakma seni eve alamam. Git git kendine başka bir başka bir sahip bul. Anlatamadım mı sana? Yolcuyum ben yolcu. Hadi hadi başka kapıya kedi efendi. Hadi hadi işim gücüm var benim hadi. Bence de doktor haklı. Öyle denemeden etmeden vazgeçilir miydi? Lütfiye ben kararımı verdim. Keşke hiç cevaplamasaydım sorunuzu. Haberiniz olmasaydı şimdi bunları konuşuyor olmazdık. Aa, bir an önce gitmek için can atar gibisiniz. Dedim ya benimki başka. Oh bakın bakın hayat ne kadar güzel. Ben hayat kötü demedim. Sadece benim bu hayattan beklediğim yok dedim. Eskiden belki ailemi bulurum diye düşünürdüm. Ama artık öyle bir şey de mümkün değil. Anam babam çoktan toprak olup gitmiştir. Belki kardeşleriniz vardır. Ne bileyim belki başka akrabalarınız. Eskiden devlet yurdunda küçük bir çocukken... ...hep bir kardeş hayal ederdim. E, varsa da kim bilir nerede, adı ne, ne yer, ne içer. Aa, böyle düşünerek kendinizi harap etmeyin lütfen. Bakın. Biz birkaç kardeştik ama hani biri bile gelmiyor ziyarete. Herkes kendi işinde, gücünde. Evlendiler tabii. Kendi çocuklarıyla, eşleriyle geçiriyorlar hayatlarını. <gülüyor> Bana can yoldaşı olan bir siz varsınız. Siz benim gibi değilsiniz, Lütfi Hanım. Etrafınızda pek çok arkadaşınız var. Bense yalnız geldim, yalnız gidiyorum. Yaşı şikayetçi de değilim Herkes de evlenecek, aile kuracak diye bir kaide mi var? Gene gelsem dünyaya evlenmek ister miydim? Bilmiyorum doğrusu. Aa, ben isterdim vallahi. Bu kez asla bekar kalmazdım. <gülüyor> İsterseniz şimdi de evlenebilirsiniz. Aa, bunu, bunu siz mi söylüyorsunuz Hayati Bey? Biliyorum, garip geldi size. Garip demeyelim de... Ya? Ümit verici bir gelişme sizin için. Ben unumu eledim, eleğimi astım Lütfiye Hayatım boyunca hep... Hep? Yani hep böyleydim. Hiç aşık olmadım. Hiç evime hayvan ya da çiçek almadım. İnsan bir şekilde sevdiklerini terk etmek zorunda kalıyor bir gün. Şimdi mesela yani bir çocuğum ya da karım olsaydı adımdan ağlayacaklardı. Perişan olacaklardı belki de. Ölüm de olsa sonuç aynı. Terk ediliyor ya da ediyorsunuz. Oysa şimdi kimseye üzüntü vermeden sessiz sedasız geldiğim gibi gideceğim. Beni unuttunuz. Ben çok üzülürüm size bir şey olursa. Hayır öyle demek istemedim. Elbette üzülürsünüz. Merhametli bir insansınız ne de olsa. Merhametli mi? <gülüyor> evet sizi ne vakit görsem kedileri köpekleri doyuruyorsunuz. Size de onlara gösterdiğim merhameti gösterdiğimi sanıyorsunuz yani. Kırıldım doğrusu. Ben arkadaş olduğumuzu zannediyorum. Kusura bakmayın, lütfen. Öyleyiz, öyleyiz tabii de... ...ben, <gülüyor> affedersiniz... ...yani öyle demek istememiştim. Anlıyorum. Gerçekten hiç sevmediniz mi? Aşık olmadınız mı? Olmadım. Memuriyete başladıktan sonra uzun yıllar... ...kendi geçmişimi araştırdım. Öyle bir tutkuydu ki bu... ...size tarif etmem mümkün değil. Akşamları hatta tüm hafta sonlarımı polislerin beni bulduğu cami önünde geçirirdim. Oraya gelenlere bakar, hangisine benzediğimi düşünürdüm. Garip bir duygu bu. Yanınızdan geçen her yaşlı kadına veya adama acaba diye bakıyorsunuz. Yıllar sonra yaş kemal Elip de yolu yaralayınca vazgeçtim aramaktan. Beni aramayanlar. Belki de bir trajedi yaşandı. Sizi bırakmaya mecbur kaldılar. Hı, olamaz mı? Lütfiye Hanım. Siz soyadınızı biliyorsunuz. Evet. Peki adınızı kim koymuş? Ah babaannemin adı. Ah babaannemin adı diye babam koymuş. Düşünün. Bir insanın kendiyle ilgili bildiği en kesin bilgidir adı. Bense... Ben bu ihtimali bile kaybettim. Adım neydi diye merak ederdim hep. Daha doğrusu camiye bırakılmadan önceki adım... Bir ad vermek zahmetine katlandılar mı? Bunları asla bilemeyeceğim. Ancak... Ancak öldüğünüzde bunları bileceksiniz, öyle mi? Öyle olmasını umuyorum. Kime benzediğimi öğrenmek istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Ben sizin yüzünüze, ellerinize bakıyorum. Sizin kimseye benzemeye ihtiyacınız yok. Siz hayati bahtı güzelsiniz. Ben sizi tanıyorum. Keşke... Keşke ne? Keşke siz de... ...benim sizi tanımak istediğim gibi... Oh ağrılarım attı yine. <gülüyor> hem, hem geç oldu sayılır. <gülüyor> Kalkalım isterseniz ben <gülüyor> <gülüyor> Hangi anahtardı bu? Ama <gülüyor> Bu iki anahtarı da hep karıştırıyorum. Gene mi sen? Ya benden sana sahip olmaz. Kendine başka bir kapı bul demedim mi? Ne işin var gene burada? Yok. Yağlamazlar bu kapıyı. Böyle gacır gucur apartmanın inletecekler illa. Kapatıyorum kapıyı. Git git git. Git, hadi, git Gördün mü bak. Bak gök görülüyor. Ne olacak şimdi? Aman. İlla içime dert olacaksın. Ya ne biçim kedisin sen ya? Gitsene. Git bir saçak altı bul kendine Şimdi yağmur başlar İğine kadar ıslanırsın bak Heh, Gördün mü başladı yağmur Ne yapacaksın şimdi Hayır hayır hiç öyle bakma bana Bakma bakma, bakma. almam seni içeri Korktun mu Ne yapacağım ben seninle ya? Yok mu kimin kimsen Sadece yağmur kesilinceye kadar Gelebilirsin benimle Sonra gideceksin anlaşıldı mı Düş bakalım peşime. Hayatı Bey! Hayatı Bey! Hayatı Bey! Hayatı Bey. Ee, şey diyecektim. Ee, sizin bir kediniz mi var? Evet bir kedim var. Ne olacak yasak mı? Hayır. Ben ben şaşırdım da bir sorayım dedim yani yani siz pek kedi besleyecek bir adama benzemiyorsunuz. Densize bak o ne biçim kırdı öyle. Benim bir kedim olamaz mı? Ya olur tabii olur. Neden olmasın da bugün aç kaldı galiba boyna bağırdı durdu da çok mu rahatsız oldun? Yo, yo yo yo öyle değil. Öyle değil de yani söyleyeyim dedim Hayati Bey. Ya şimdi komşulardan biri rahatsız falan olursa. Yani yöneticiye şikayet ederdi yani. Hadi hadi hadi. Kendi işine bak. Apartmanın kapısını yağla bela. O kediden daha çok bağırıyor. Kedi efendi. Neredesin? Ben geldim. Pisi pisi pisi pisi. <gülüyor> Aa, buradasın demek <gülüyor> Bahtı güzel amcam var ya Bugün koca bir mezarlığı dolaştı Ya şaşırdın değil mi ee, Yalnız e, O peşimdeki adam Hem mezarlıkta hem de Yok canım Benim peşime kim niye takılsın ki <gülüyor> Sen aldırma bana ee, Sahi anlatıyordum ee, Peşimdeki filan derken e, e, Uçup gitti işte her şey Neydi Ya ee, Acıktın değil mi? Gel buraya gel. Bak, bak sana sana balık getirdim. Şşş, kıtlıktan çıkmış gibi saldırma öyle. Biliyor musun ne oldu bugün? Bir aile mezarlığı buldum. Soyatlarımız aynı. İnanabiliyor musun? Aynı. Bahtı güzel ailesi. <gülüyor> Kulağa hoş geliyor değil mi? Yarından tezi yok gidip o aile mezarlığının yanındaki boş parseli alacağım. Tam artık eve döneyim derken buldum orayı. Böyle denize karşı püfür püfür yattığım yerden denizi görebileceğim. Adım taşta yazınca beni herkes o aileden biri sanacak. Madem ki ben de bir bahtı güzelim, büyüklerimin yanına sokulabilirim. Mezarda da olsa bir ailem olacak sonunda. Ağrıların yine çok arttı. Orda mısın? Bunu kefen parası diye ayırmıştım. Sana söylemiş miydim? Ölüm de olsa sonra ayrılık, terk etmek diye. Ben gidince ne yapacaksın? Gene sokaklara döneceksin. Aramızda duygusallık olmasın. Vakti geldiğinde sessizce ayrılırım. Zaten ben seni bu evde hiç istemedim biliyorsun. Sevsem isterdim değil mi? Ama e, sen yüzsüz çıktın sen sen. Ben kapıdan attım sen bacadan geldin. Bundan sonra sen nankör kedi o. E, ben zaten hep aynıyım. Bak. Bak tam sekiz bin lira var burada. Ha, bin lirasını sana ayırsam mı? E, şunun sırasında iki gündür e, birlikteyiz ama... <gülüyor> şu anda ne düşündüm biliyor musun? Seni Lütfiye Hanım'a emanet edeceğim. Nasıl? Sevdim mi bu fikri? Buradan da bir binlik veririm ona. Hayır <gülüyor> yani sana mama filan alsın diye yük olmazsın en azından Kedi Efendi. Geriye kalan da cenaze işlerime mezere filan. Çok yoruldum. Gün erken yatacağım. <gülüyor> ...evladım, mezar yere almak için gelmiştim. Hangi mezarlıktan? Parsel numarasını biliyor musunuz? Evet, mezarlıktaki bekçiye yazdırmıştım. İşte bu kağıtta yazılı. Verin bey amcacığım, bilgisayardan bir bakayım. Ha, aile mezarlığınızın yanını istiyorsunuz yani. Evet, ailemin yanına gömülmek istiyorum. Burada iki parsel var. İkisini de alacak mısınız? Yok yok. Yalnızca birini istiyorum. Ee, kabirlerin yanındakini. Zamanında aile büyükleriniz bu iki parseli de alsalarmış daha ucuz olurdu. Ha. Evet. Ee, ödemeyi kredi kartıyla mı yapacaksınız? Aa, nakit yapacağım evladım. Ne kadar borcum? On beş bin. On beş bin mi? Evet on beş bin. Ev almıyorum evladım. Hepsi hepsi iki metre yer. Haklısınız haklısınız ama müdürlüğün koyduğu raiç bu. E, semt lüks olunca haliyle pahalı tabii. E, ben de emir kuluyum amcacığım. E, benim sekiz bin liram var ama... ...nereden bulurum o kadar parayı? Onu bilemem ama isterseniz kredi kartına taksitlendirme yapabiliriz. E, evladım, acaba bu fiyatlarda biraz indirim yapmanız mümkün mü? Kusura bakma bey amca. Bu fiyatlar sabit. Bir şey yapamam. Ah, olmaz demek. E, ne yapacağım şimdi? Bilemem. Evet, sıradaki... Buyurun beyefendi. Ben gideyim o zaman. Kedi de var evde beni merak etmiştir. Ben şöyle geçeyim işim bitti. Buyurun buyurun. On beş bin mi? On beş mi? İyi misiniz beyefendi? Aa ben sizi tanıyorum. Nerede görmüştüm? Ne? Aha hatırladım. Dün mezarlıkta. Ben çıkaramadım efendim. Belki de birine benziyor. Yok yok yok eminim mezarlıktaki adam sizdiniz. Bey amca karıştırdınız herhalde. Yok karıştırmadım. <gülüyor> Ay benim gidelim mezarlıkta gördüysem tabii ki burada karşılaşacağız Evlendirme dairesinde değil ya. İyi günler efendim. Neyse hayırlı günler. 15 bin 15 bin 15. Bin, 15 bin. Eriye zam, benzine zam, ona zam, buna zam hepsini söylüyorsun mezar yerine gelen zam bu da söylesene. On bin. Lüks Sanki yatanların umurunda da istediğim iki metrekare yer. Vatandaşla dalga geçiyorlar. 15.000 bin. Kedi efendi, kedi efendi neredesin? Nereye gitmiş bu kedi? Oh, ödümü kopardın kedi efendi. Bırakıp gittin sandım. Bak, bak sana ne aldım. Ha? Mavi kozelinin ucunda isimlik. Beğendin mi? Bak üstünde yazanı da oku. Ee, okuyamadın mı? Müdür yazıyor üzerinde. Ee, beğendin mi sana bulduğum adı? Ee, madem ki eve yerleştin sana isim bulmak şart oldu diye düşündüm. Bundan sonra senin adın Müdür olsun. Müdür, müdür, müdür, müdür. Gel, gel gel buraya. Aa, sevdin demek adını. say sen acıkmadın mı müdür? Durmadan uyuyorsun. Hadi, hadi gel. Yemeğimizi yiyelim. Ee, uyuyorsun dedim de... ...yetiştirme yurdumdayken bir bekçimiz vardı. Ee, adı neydi? Hay Allah, geçmiş gün işte. Adını hatırlamıyorum şimdi. Ee, Osman olsun adı. Allah rahmet eylesin iyi adamdı. Yemeğini yedim mi? Oturduğu yerde uyur kalırdı. Beni de çok severdim. Niyeyse. İçimdeki acıyı bilirdi sanki. Büyüklerden korurdu benim. Üstelik o zaman da aksinin tekiydim. Takılırdı bana. Adın güzel olacağına bahtın güzel olsun Hayati derdi. Ne zaman mırıl mırıl uyusan karşımda hep o bekçi geliyor aklıma. Kalender adamdı. Gevşekliği, sululuğu hiç sevmezdi. Büyüklerden biri bir gün kovayla, <gülüyor> bir kova suyla ıslattı beni. Büyük dediysem öyle kocaman adam belleme. Ben dokuzsam o on iki yaşında filan. E, sen misin Hayati'yi ıslatan Bekçi Kadir? Oh, nasıl da geldi aklıma aklıma Kadir, tabii ki Kadir adı. Bak şu işe. Nasıl da hatırlayıverdin Bekçi Kadir'i. Allah rahmet eylesin. Sonra ne mi oldu? Ne olacak kızdı tabii. Ayıp günah dedi. Küçükleri böyle mi koruyacaksın dedi. Doydun mu? Ee, i̇yi. Doyur karnını iyice. Şanslısın sen. Beni buldun çünkü. Sana ev verdim, yemek verdim. Sana, sana ne olacak benden sonra? Lütfiye Hanım bakar ama ne kadar daha yuvasız kalacaksın be müdür kimseler olmayacak yanında kim koruyacak seni yağmurda çamurda ne yapacaksın kim sevecek be benim gibi sahipsiz kalacaksın sen de sahipsiz kimsesiz kalacaksın korkma müdür korkma ağrı girdi birden ağrı elim ayağım boşaldı korkma korkma ...vedici kredisi istiyorsunuz. Evet kızım. Ne kadar talep ediyorsunuz? E, evde var sekiz, e, bir müdürün dedik kaldı yedi. Efendim bir şey e, Hayır yok yok e, hesap yapıyorum kızım. E, üstüne lazım sekiz, e, sekiz bin, sekiz bin lazım. Ne kadar vadeli istiyorsunuz? Bir yıl, üç yıl, beş yıl? E, benim o kadar bir vaktim yok kızım. Efendim? E, şey e, ben e, sevmem öyle uzun taksitleri. Be, beş ay, e, bilemeden altı ay yapalım. Mümkün değil efendim. Aldığınız maaş miktarı istediğiniz kredi miktarı için yeterli değil. Ya kredi miktarını düşürmek ya da vadeyi uzatmak gerekiyor. Vadeyi uzatamam. <gülüyor> ne kadar zamanım kaldı ki şunun şurasında. Miktarı düşürsem. Ay, ya müdür? Başla benim müdür. Senin payını da... Bir şey mi dediniz? Ee, yedi bin, yedi bin dedim. Ee, yedi bin istesem olur mu? Ee, şefiniz onay verir mi? Yedi bin? Tam mı istiyorsunuz? Nasıl? Nasıl? Yani elinize tam yedi bin mi geçmenin? Evet öyle olsun istiyorum. Bir daha hesaplayalım. Üzgünüm Hayati Bey yine olmalı. Dediğim gibi ya miktarı azaltalım ya da vadeyi uzatalım. Ama benim başka çarem yok kızım. Yani olursa böyle olsun. Kredi çıkmaz ama yine de şu formu doldurun Hayati Bey. <gülüyor> Aa, Hayati Bey e, iyi misiniz? Ya, i̇yiyim kızım. İyiyim hafif bir ağrım vardı. Bugün sana kazık attım biliyor musun? Ayırdığım o bin lira var ya, karar değiştirdim. Vermiyorum. Para benim değil mi? Vermiyorum. Zaten biz insanlar hep böyleyizdir. Asla sözümüze güvenilmez. Ya ya ya ya, miyavlama ile olmaz. Umurumda değil diyemezsin. Sormalısın bunun hesabını benden. Söz vermek bu kadar kolay mı? <gülüyor> Biz insanlar ya önce kendi dışımızdaki canlıları ezeriz o da olmadı kendi içimizdeki zayıfları. Kusura bakma sinirliyim. Bugün yolun sonuna geldiğimde bir şey istedim hayattan. Ortopedik bir yatak değil güzel manzaralı bir ev lüks bir araba hiç değil. İstediğim bir mezar yeri ben müdür. Bunu da bahtı güzeller için istedim. Hakkım yok mu buna? Karnımı doyur yeter diyorsun. Haklısın. Bir mezar yeri tutturdum gidiyorum. Seni de unuttum kendimi de. Müdür, sence bu kredi çıkar mı? Bence de çıkmaz. Bankacı dediğin sağlamcı olur. Üç kuruş maaş kredi çıkarmaz. Üfledim gitti o zaman. <gülüyor> işte böyle derdi bekçi Kadir olmayacak şeyleri kafaya takma üfle gitsin derdi sonra üfle işte de kendisini de götürdü beni biliyorsun müdür yapamıyorum işte Kadir gibi üfleyemiyorum hadi hadi gel gel gel yemeği hazır gel oynuyor çocuklar. Dünyadan habersiz, kaygısız, cıvıl cıvıl. Hayati Beyciğim, buraya niye geliyorum biliyor musun? Niye? İçimdeki çocuğu gezdirmeye. Hem seni görüyor o çocuk, yani arkadaşını, hem de veriyorum parka oynuyor doyasıya. İlahi Lütfiye Hanım, yani, çocuk gibisiniz. <gülüyor> Ama öyle demeyin Hayati Beyciğim, ben hiç çocuk olmadım ki. Sokaklara çıkıp doyasıya oynamadım. Anacığım öldüğünde altı yaşındaydım. Yüzünü hayal meyal hatırlıyorum. Hep gülümseyen gözleri vardı. Nur içinde yatsın. <gülüyor> ben neler olduğunu anlamadan babam evleniverdi. Sinirli bir kadında anladığım Nur Hayat. Adı batasıca. Tir tir titrerdi sinirinden. Lütfiye, Lütfiye diye bağırdı. Korkardı. Çok korkardı. <gülüyor> Yalnız ben bütün kardeşlerim korkardı. Kabus gibi yıllardı bizim için. Dayak yemediğim günler Allah'ıma şükrederdim. Baban baban ne derdi bu işi? Haberi bile olmazdı. Hurdacı dükkanı vardı babamın. Sabah gider, akşam gelirdi. Bazı geceler dışarıya mal sardıkları için eve bile gelmezdi. Gelemezdi. O zaman temelli analığımın eline kalırdık hepimiz. Sonradan anladım. Meğer o günler bile en güzel günlerimizmiş. Daha kötüsü ne olabilirdi ki? <gülüyor> felaket. Büyük bir felaket. Kamyona mal sararlarken halatlar kopuvermiş. Yükler babacığımın üzerine devrilmiş. İki bacağı birden ezilmiş. <gülüyor> Ölümden döndüm diye sevinemedim. O günden sonra yatalak olup bakıma muhtaç kaldı. Babana kim baktı? Nur Hayat mı? <gülüyor> İlk günler ele güne karşı biraz ilgilendi. Sonraları hak getire. Sen misin yatalak olan? Sen misin çalışmayan? Burnundan getirdi babamı. Önce dükkanı satıp yedik. Sonra oturduğumuz büyük evi. <gülüyor> günler geçiyor. Hazıra daha dayanmıyordu. Gerçekten elde avuçta ne varsa bitti. ...derken Nur hayatta gitti. <gülüyor> Gene Allah razı olsun babamdan. Parasız yatılı okumam için ısrar etti. Lisiyi öyle bitirdim. Kardeşlerim birer ikişer uçtular yuvadan. Bense babamı bırakamadım. Ee dile kolay. Tam 35 yıl baktım babama. Helal hoş olsun. İyi adamdı rahmetli. Annemden sonra dengine düşemedi yalnızca. Oh, Allah rahmet eylesin. Allah Ağrılarınız mı var? Her zamanki ağrı. Mühim değil. Siz neden hiç evlenmediniz? Düşünmediniz mi evliliği? Oysa sizin durumunuzda birinin hemen evleneceğini zanneder insan. Şey, müdür beni merak etmiştir. Müdür de kim? Kedi. Kedi mi? Evet, kedi. Be benim kedim. Müdür koydu mu adını? <gülüyor> ne zaman aldınız kediyi? E aşk olsun, insan söylemez mi? Ay çok sevindim buna. <gülüyor> ben almadım. Kendi geldi. Zorla sığındı evime. Kıyamadım ben de. E, pek garip, pek üzgün bir hali vardı. Eh, bakın artık yalnız değilsiniz evde. Belki e, zamanla evin nüfusu da artar. Dişim bir kediniz? Yo yo erkek. E, hem zaten bir tane yeter bana. Başka kedi istemem. Ya işte böyle Hayati Beyciğim. Yalnızlık Allah'a mahsus. İnsan illaki bir ses. Bir soluk arıyor yanında. Bakın benden başka... Bir bekleyeniniz daha oldu. Ben kalkayım artık. Aa, yine kaçıyorsunuz. Yok <gülüyor> Yo, estağfurullah. Kedi diyorum acıkmıştır da. Ee, öyle diyorsanız. Ee, önce sizi bırakayım. Yok, yok, zahmet ee, etmeyin lütfen. Israfınız var zaten. Ben yalnız giderim efendim. Şey yarın yine buluşsak mı burada? Havalar da pek güzel gidiyor. İnşallah diyelim efendim. Yarını hele bir görelim de. ...tek derdin karın tokluğu. Biliyor musun müdür... ...Lütfiye Hanım benimle çok ilgileniyor. Ee, hani... ...hani canım... ...benim gönlüm kimseye kaymadı... ...bugüne dek. Yok öyle bir şey. Aman be müdür... ...kendin saçmalıyorsun. Beni de saçma sapan konuşturuyorsun. Tamam tamam tamam yeter. kapattım bu konuyu bitti. Bir daha da düşünmek yok zaten. Düşünsek ne olacak? Ne kadar vakit kaldı bak... Bir ayağım değil iki ayağım birden çukurda benim anlıyor musun? İkisi birden. Ne diyeyim kadına? Önce evlenelim sonra beni gömersin mi? Anlıyorum ben senin derdini, maksadını. Lütfiye Hanım'la beni evlendirip ardından kendine bakacak birini bulmak. mı bulurum ben başka bir çare. Hayırdır inşallah? Bahtı Güzel'in telefonu çalar mıymış? <gülüyor> Yanlış aramadır mutlaka. Şş, çekil ayaklarımdan müdür çekil. Bakayım. Alo. Buyurun. Ben Hayati Bahtı Güzel. Kim arıyor? Kim? Banka mı? Hangi banka? Evde yoktum kızım. Yeni geldim. Ha? Evet. Evet. Çok iyi, çok iyi memnun oldum kızım. Allah razı olsun. Yarın mı? Sabah geleceğim inşallah. Sana da kızım, sana da. Müdürüne de selam söyle. Sağ ol kızım, sağ ol. Kalk müdür, kalk. Zamanı değil yan gelip yatmanın. Banka krediyi verecekmiş. Bak Allah'ın büyüklüğüne sen. İstediğim oluyor sonunda. Bahtı güzel ailesine giriyorum müdür. Yarın şu iş halledelim de. Söz veriyorum. Senin gibi yatacağım. Müdür yarın beni erkenden uyandır Unutursan külahları değişiriz Alimallah ee, Sana biraz para ayırabilmeyi isterdim. Olmadı işte Ama merak etme Lütfiye Hanım seni sever Parasız da bakar <gülüyor> Müdür Bana akıl ver şimdi Lütfiye Hanım'a bağlanmak istemiyorum Üç gün sonra ölüp gittiğimde Ardımdan ağlanması beni üzer Lakin içinde bir fare var. Kıpır kıpır kemiriyor beni. Lütfi Hanım'ı görmeden de duramıyorum. Söyle bana ne yapayım. Canım kedi olduğuna göre içimdeki fareyi tutabilirsin. Müdür. Müdür. Müdür, müdür aç gözlerini Allah aşkına aç. Ay of, çok korkuttun beni. Ben de şöyle senin gibi gerine gerine yatacağım müdür. Vallahi kıskandım seni. Sıradaki. Hayırlı işler evladım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, al evladım. istediğim parayı getirdim. Ya bir dakika bir dakika. Parayı bana değil vezneye götüreceksiniz. Ee, sen ver ver evladım. Benim mezar yerimin tapusunu yazıver. Hangi mezar yeri Beyamcacığım? Parselini söyler misin? Ee, ne bileyim evladım. Hani kağıtta yazılıydı ya işte. İyi, i̇yi o kağıdı ver bana. Ee, hay Allah ben o kağıdı geriye koydum ceketim cebin Allah, Allah şeytan aldı götürdü sanki yok mu beyamcı ee, bulamadım işte hatırlasan oğlum hani geçen hafta gelmiştim sana <gülüyor> nasıl hatırlayayım beyamcı günde yüz kişi gelir müdürlüğümüze. hani bana mezarın yerini göstermiştiniz ya beyamcı herkes mezar yeri için gelir buraya <gülüyor> oğlum bahtı güzellerdenim ben hani on beş bin dedin ya fiyatını hatırladın mı on... aa, aa evet evet ha? evet şimdi hatırladım sizi <gülüyor> Hangi mezarlıktaydı o yer? Neyse bilgisayardan bulurum artık. Buldun mu oğlum? Ee, bir dakika efendim. Neden öyle bakıyorsun? Bulamadın mı? Çıkmıyor mu bilgisayardan yoksa? Yok yok çıkıyor da yalnız... Yalnız ne? Dediğiniz parsellerin ikisi de satılmış efendim. Ne? Maalesef. Daha geçen hafta duruyorlardı ne çabuk satıldı. Sa üzgünüm gerçekten ama satılmış. <gülüyor> şaka yapma evladım. Yok, Yok efendim şaka yapmıyorum. Satılmış. Keşke o gün alsaydınız. Ay param yoktu evladım. Ba bankadan kredi çektim ben. Ee, çok üzgünüm. <gülüyor> i̇sterseniz başka... Aa, e, bey amca oh. e, iyi misiniz? E, i̇yiyim iyiyim. Aa, biraz, biraz dinlenin şu koltukta isterseniz. E, su falan bir şey ister misiniz? ...tüm müdür başıma gelenleri? Bankalara yalvar... ...bin türlü rezillik çek, kredi al... ...hepsi boş. Bu kadar param var. Bu kadar param var ama... ...uzanacak bir yerim yok. Yoksa bana beddua mı ettin? Bin liranı vermedim... ...diye mi geldi bunlar başıma? Söylesene müdür... ...benim hayattan istediğim... ...tek şey neden olmadı? Artık kararımı verdim. Mezar yeri falan almayacağım... Ben kimin ki bir aile istiyorum. Kimin ki ha? Layık olduğum gibi gömsünler beni. Kimsesizler mezarlığını. İsim yazacak bir taş bile istemem. Evet son kararım budur. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımızda görmediğimiz kadar çok paranın içinde kaldık. Müdür ne yapalım şimdi? Oh, bir de şu meret ağrılar olmasaydı. Paraları nasıl yiyerdik değil mi? <gülüyor> Yine de yiyelim. Sen ye en azından. Söz veriyorum. Sana o pahalı kedi mamalarından alacağım. Ha, mamanın lafını duyunca gözlerin açıldı. Çoktandır dışarı çıkmadık değil mi? Sen çık istersen ben gelmeyeceğim. Senin için hayat devam ediyor. Kendine bir eş bulursun artık. Hadi oradan. O senin yakıştırman. Kimseyi özlemedim ben. Senin için söylüyorum müdür. Sana da iyilik yaramıyor. Bekçi Kadir... ...iyilik sahibine yapılmalı derdi. Şimdi anlıyorum onun ne demek istediğini. Tamam tamam tamam. Hiçbir yere gitme o zaman. Otur burada benimle. Birlikte çürürüz artık. ...oldu. Biliyor musun... ...çok özlemiş. Bu, bu, bugün <gülüyor> hava çok güzel değil mi? Bilmem. Öyle herhalde. Pek keyifsizim bu sıralar. Soğuk algınlığıdır, geçer. Belki. Ya siz nasılsınız? Ağrılarınız devam ediyor mu? Ya belli olmuyor. Bazen dayanılmaz oluyor. Bazen de hiç aklıma gelmiyor. Şimdi siz bir şey yapmadan... ...bekleyecek misiniz? Eli kolu bağlı, çaresiz... O gün gelsin de Azrail alıp gitsin diye. Lütfiye Hanım bakın. E, ben çok yoruldum. Hayatla güreş tutmaya hiç yeltenmedim. Ancak hayat beni hep rakibi belledi. Alıp alıp yere vurdu. Belimi doğrultamadım. Bu yüzden hayattan bir şey istemedim. <gülüyor> Hoş. istediğim bir şeyi de elde edemedim. Yani. Pes ettim diyorsunuz. Ben çaresiz bir insanım. Benden hiçbir şey olmaz diyorsunuz. Öyle mi? Neden susuyorsunuz? Biz... Ben doğduğu gün kaybedenlerdenim. Ne yapsam boş. Yanılıyorsunuz Hayati Bey. Doğduğunuz gün kaybetseydiniz hiç yaşamazsınız. Hayat bir hediyedir. Kıymet vermek lazım. Ölmek ne kolay. Kendi kendinizi öldürebilirsiniz. Ama yeni baştan var edemezsiniz değil mi? Aa, güzel sözler bunlar. Güzel sözler ama söz işte. Size katılmıyorum. Hem de hiç. Söyleyin. Yeşilçam'ın figüranlarından... ...bir farkımız var mı hayatta? Siz ya da ben olmasam... ...doktor dünyayı sizden mahrum bırakmayın... ...demişti. Ne ya saçma. Yani şu anda burada... ...birden yok oluversek ne değişir? Ha? Söyleyin. Kim etkilenir... ...bu yokluktan? Bizi sevenler. Müdür. Sonra... Hiç güzel bir şey olmadı mı... ...hayatınızda? Sıcak bir ele değmedi mi eliniz? Hiç mi kaygılanmadınız kendinizden başka biri için? Susuyorsunuz Hayati Bey. Şey, müdür acıkmıştır ben... Bakın, bakın halinize. Şu anda o kadar ürkeksiniz ki müdürü bahane ediyorsunuz. Oysa gözleriniz korkak bir çift fare gibi saklanacak delik arıyor. Bunu bana yapıyorsunuz ama lütfen kendinize yapmayın. Yani kandırmayın kendinizi. Gerçekten, gerçekten gitmem gerek. Durun. Bir kez olsun cesaretle gözlerime bakın. Hadi. Korkmayın. Hah şöyle. Biliyor musunuz? En azından birbirimiz için yapacak bir şeyimiz olmalı. Lütfen hanım, ben benim anosur gör. Belki sizinle daha evvel karşılaşsaydık, çok daha evvel belki <gülüyor> kendinizi kandırmayın Hayati Bey. Sizinle 20 yaşında karşılaşsak yine aynı şey olurdu. Sonrasında da. Hatta şimdi size bin yıl ömrünüz var deseler gene değişmezsiniz. Hayat sizi bir aileden mahrum etmiş anladım. Ama istediğiniz aileyi siz niçin kurmadınız? Bir an evvel öleceğim diye seviniyorsunuz. <gülüyor> size uzanan elleri geri çeviriyorsunuz. Nasıl oluyor da sürdürdüğünüz yılları böyle kötülüyorsunuz? İnsanlar evlatlarını kaybediyor. Kollarını bacaklarını kaybediyor. Gözünü kaybediyor. Ama yaşama sevincini kaybetmiyorlar. Oysa siz beni bağışlayın ama bu hayata hak etmediğinizi düşünüyorum. Çekil önümden müdür. Çekil. Hiç havamda değilim. Nerede şu terlikler? Hiç gelme ardımdan. Öyle miyav miyav. <gülüyor> Yemekten, uykudan başka bir şey düşünmez misin? Ne kadar ruhsuz bir kedisin sen. <gülüyor> çok korkak, çok pısırık bir hayvansın. Bak milletin kedilerine sevdikleri için yüksek yüksek damlara çıkıyorlar. Evlerden kaçıyorlar. Her türlü zorluğu göze alıyorlar. Ama sen... Ne o? Ee, gerçekleri söyleyince sesin çıkmadı. He? Neden susuyorsun haksız mıyım müdür yüreğin uçmaya hazır duracak her daim yaşlı bir baykuş gibi değil özgür bir martı gibi olacaksın açıp kanatlarını o engin maviliklerde konabileceğin bir kaya parçası bulacaksın kendine anladın mı beni müdür hayatın hayatı olmadıktan sonra kendine en iyi bir mezar yere alsan ne olur almasan ne zamanı boş geçirme müdür çünkü şimdiden başka yaşayacağımız zaman yok önünde Yarın varsa eğer Bu yalnızca takdiri ilahidir Bunları kimden mi öğrendim? Müdür Müdür çık dışarı Çık dışarı şimdi çık dışarı Bak Mart kapıya dayandı Hadi hadi çık diyorum Çık müdür kızdırma beni Çık dışarı Çık dışarı müdür Şansın açık olsun. Nerede kaldın be müdür? Git dediysem böyle mi yapılır? Gözlerim kapıda kaç gündür. İnsan bir arayıp sormaz mı? Nankör müdür. Ritviye Hanım da yok ortalarda. Her gün çıkıyorum parka. Yok. Yok. Yok oğlu yok. Yağmur da var dışarıda. Kaç gündür ne yersin, ne içersin, kiminlesin? Lütfi Hanım da yok. Lütfi Hanım nerede oturuyor diye hiç merak etmedik müdür. Evin yolunu öğrenmedik hiç. Adresi bilseydik şimdi giderdik, çalardık seni. Kapıyı açtığında beni görünce sevinirdi. Küçük küçük çırpınırdı dalgacıklar... ...deniz kaçmış gözlerinde. Ah müdür ah. ...sen de akıl vermedin ki. Bu ses? Bu? Aman Allah'ım... ...müdür bu. Bu müdür. Müdür döndü. Yetiştim müdür. Yetiştim. Yetiştim. Yetiştim. Hoş geldin müdür. Hoş geldin can yoldaşım, Hoş geldin. Neredeydin müdür? Çok merak ettim seni. Hemen hemen şu varmak yok. Seni merak ettiysem bağlılığından değil. Açsın değil mi? <gülüyor> Anlat bakalım müdür. Sevgili buldun mu? Ben de de haberleri iyi değil müdür. Arkadaşım vardı ya Lütfi Hanım. Yok yok işte. Boş konuşma müdür. Gevezelik istemiyorum. Ben ne diyorsam o. Hadi hadi. Gel gel de karnını doyur. <gülüyor> müdür ne diyorum biliyor musun? Kahvaltıdan sonra dışarı çıkalım. Bak mis gibi bir hava var. Seninle parka gitmeyeli çok oldu. Sen de duydun mu müdür? Ee, çocuklar olmalı çocuklar. Çalıp kaçtılar yine zili. <gülüyor> Anlaşıldı. Be beni görmeden gitmeyecek bunlar. Buyurun. Kime bakmıştınız? Hayati Bahtı Güzel siz misiniz? Evet benim. Ben sizinle... Hatırladım şimdi. Şu mezarlıkta karşılaştığım adamsınız değil mi? Buyurun. Evet. Mezarlıklar Müdürlüğü'nde de karşılaşmıştık. <gülüyor> tanıdım sizi tanıdım. Ben bir haber vermek için geldim Hayati Bey. Ne haberi? Efendim, ben Lütfiye Hanım Efendinin avukatıyım. Şey mi oldu? Ee, evet, kendileri kalp krizi geçirdi. Bir süredir hastanedeydi. Ne? Ee, kalp krizi, biliyorsunuz kalp hastasıydı. Ben ben, ben bilmiyordum. Siz iyi misiniz? Oh, i̇yiyim iyiyim. Şimdi, şimdi şimdi şimdi durum nasıl yani? Ha, yaşıyor değil mi? Yaşıyor efendim. telaşlanmayın. Atlattı çok şükür. Hayati oh. Bey. Oh. Durun, durun, durun, durunma. Şimdi içeri geçelim. Yavaş. Yavaş. Kusura bakmayın, düşüncesizlik ettim. Lafı toparlamadan pat diye söyleyiverdim. Özür dilerim. Su getireyim mi efendim? Yok, yok. istemem. Bir an sandım ki, sandım ki... ...şey sandım. Öldü sandım. Tekrar özür dilerim, benim hatam. Kusura bakmayın. Lütfiye Hanım hayatta ya. Önemli değil evladım. Ee, Lütfiye Hanım bu mektubu size yolladı. Ne, ne mektubu bu? Bilmiyorum efendim. Ben sadece hanımefendinin talimatına uyarım. Ee, sağ olun. Okumayacak mısınız? Ee, şimdi mektup okuyacak zaman mı evladım? Hadi, hadi düş önüme de gidelim. Ben evi bilmiyorum. Bir an evvel gidelim de gücendirmeyelim Lütfiye Hanım'ı. Yalnız Lütfiye Hanım'ın bir şartı var. ...mektubu okumadan gelmenizi istemiyor. Ee, şimdi... ...bunu kendisi mi söyledi? Evet efendim. Önce mektubu okumanızı istiyor. İyi Okuyayım o zaman. Sizi de bekleteceğim Önemli ama... Önemi değil efendim. Beklerim ben. Rica etsem şu masanın üstünde gözlüğümü verir misiniz? Ha, tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Kıymetli Hayati Bey... Kısa zamandır tanışıyor olmamıza rağmen... ...kurduğumuz dostluğun bendeki anlamı pek mühim, pek muhabbetlidir. Size pek çok kereler hissiyatımı ifade edecek bazı imalarda bulunduysam da... ...beni ve hayatı hep geri çevirdiniz. Madem ki siz benimle geçirebileceğiniz kısa bir zamanı değil... baktı güzellerle geçireceğiniz sonsuz bekleyişi seçtiniz... O halde elimden gelen tek şeyi yapıyor ve o çok istediğiniz mezar yerini size hediye ediyorum. Tahmin ediyorum ki şu an beni ziyaret etmeyi düşünüyorsunuz. Ancak ben bu ziyareti yapmadan evvel bir karar vermenizi istiyorum. Çünkü beni ziyarete gelecekseniz bunun başka bir anlamı daha olmalı. Lütfen bir seçim yapın Hayati Bey. Eğer gelirseniz... Ben anlayacağım ki... ...tedavi olmak için uğraşacak... ...artık ölmekten... ...kimsesizlikten bahsetmeyeceksiniz. Eğer gelmezseniz... ...ben yine de sizi... ...daima muhabbetle anacak... ...ve bu dünyadan... ...hakiki aşk duygusunu tadarak ayrılmamı sağlayan... ...sizi sevmeye devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Ben... ...ben... Hayati Bey iyi misiniz? İyiyim, i̇yiyim, iyiyim, iyiyim, bilmem. Müdür, müdür ne yapacağız şimdi müdür? Söyle bana ne yapacağız? Efendim bu da mezar yerinin belgesi. Ne zaman isterseniz gidip üzerinize yapabilirsiniz. Ekteki de... Hayati Bey ne yaptınız? O mezar yeri... Lazım değil evladım. Artık lazım değil. Kararımı verdim ben. Değil mi müdür? Önce Lütfiye Hanım'a gidelim. Oradan çıkınca da hastaneye. Ne dersin müdür ha? Ne dersin? Çıkarız doktorun karşısına. Ona deriz ki: Hey, doktor, yardım et. Bu dünya benden mahrum kalmasın. Tedavi et. Yaşatabileceğin kadar yaşat. Ben ölmekten vazgeçtim. Çünkü ben ben Lütfi Hanımı seviyorum. güzel ailesi. Eşref Karadağ ve Feraye Şahin'in birlikte yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.